Açık Libero 94.9 veya Açık ayda 94.9. Libero'dan merhaba. Herkese iyi pazarlar. Mercy Site tezahüratıyla başladık. Bu herhalde İstanbul Olimpiyat Stadyumunda. ...İstanbul, İstanbul veya günümüz değişili İstanbul United, İstanbul United tezahüratına benziyor. Evet, Mert Emcan var, Doruk Yurdesin var. Ee, i̇ki hafta önce miydi, üç hafta önce miydi? Liverpool konuşmuştuk. E, baktık ki Everton, Liverpool derbisi e, eli kulağında. Arefes, Arefesindeymişiz meğerse Liverpool konuşurken. Şimdi söz verdiğimiz üzere Merseyside derbisini e, Liverpool, Liverpool. <gülüyor> oldu bence. Liverpool uh, Everton derbisini Mert ve Doğuk konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, evet. evet çok heyecanlı sek... bir maç bizi bekliyor salı akşamı. Bu arada az önceki ses Wembley Stadyonu'ndandı. Evet, 84 80... süt kupası değil mi? Evet 100 bin kişilik e, şu, Mersi Said'lerin e, Liverpool dışında olan ve aslında gelmiş geçmiş en kalabalık derbisiydi. Yani şöyle düşünürsen aslında e, Liverpool'un şu anki nüfusu 500 bin kişi mi ne? Her beş kişiden biri Londra'daymış yani, o gün hatta yani. Hatta şey e, derler hani bir rivayet vardır. İşte o dönemde Liverpool çıkışında şey yazmışlar. Hani son çıkan ışıkları söndürsün falan diye not düşmüşler. <gülüyor> <gülüyor> Herkes yani çünkü eminim ki yani sadece yüz bin kişi tribünde değildir. Tribün yani şey dışında da stat dışında da baya bir adam var. Televizyonların yani. başında. Yani gidiyoruz. Yok yani Londra'ya da baya bir adam gitmiştir <gülüyor> ha, herhalde tabii. diye düşünüyorum. Evet, e, önce Merseyside e, üzerine kısa bilgi verelim bilmeyenler için. İkinizden biri topa girsin. Yani Mersey e, olduğu bölge olduğu için. E, Merseyside ismini... E, biz doğru duyabiliyor muyuz veya e <gülüyor> Neyse devam edelim. Merseyside e <gülüyor> <gülüyor> derbisi ismini 1955'te ilk kullanıyor ama kendileri zaten Merseyside demiyor. Ya yani Merseyside derbisi demiyorlar. Onlar sadece derbi diyorlar. Evet. E bölgede aslında Lancashire e prensliği e Merseyside ismini de 1971'de alıyor galiba. Yani Merseyside bölgesi Evet haline... ama şey derbi yani kendileri Merseyside demeleri çok daha öncesine dayanıyor. İşte 1955'te ilk kullanmış evet, galiba bir gazetede. Evet. Evet, yani özetli Liverpool ve Everton derbisinin e, coğrafi ismi. E, evet, aynen öyle. Yani, Kertekiz'i böyle alıyoruz. Mercy, e, Mercy nehrinden alıyoruz. Evet. E, ve de işte yani o bölgeden ki işte buraya şey de girer, işte Transmere falan da giriyor. En evet. son şey Everton'ın e, FA kupasında dün oynadığı Stevenage de o bölgeye girer. Ondan sonra işte Liverpool'un altyapısının olduğu Kirkby falan da oraya giriyor. Ama aslen ee, yani üçünü sayıyorlar galiba. Liverpool, Everton ve Transmere. Tabii tabii evet tabii. evet. evet. Transmere Rovers. E, Öyle bir kulüp olduğunda da hatırlatalım. Ku evet. Kuruluşu da 1894 falan galiba. Yani az değil bu kulüp. Tabii tabii ve hala da var. Yani evet aktif. Nerelerde var. olduğunu bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bir e, lig kupası şu an şey finalleri var. Finalleri Öyle var. Mi? 2000'de. Yani. Tabii John Aldrich hatta e, teknik direktörken. Gerçekten. Evet. <gülüyor> 2000 aldı. Evet, hatırlatmış çok, kendini. Çok da yakın zamanda Lester kaybediyorlar e, finalde. Şehit hatırlatmış bir kendini ama yakın zamanda. Evet. evet. Ee, i̇sterseniz ben şeyi söyleyeyim hani bir giriş olsun diye e, çok geç geliyor Liverpool'a futbol. İngiltere'nin başka bölgelerine göre. Çok e, sert başladın ama şimdi. Çok hı. geç geliyor Liverpool'a futbol. Evet yani şöyle söyleyeyim 1879-1880 yılında bir araştırmaya göre. Mesela Birmingham'da o yıl 811 futbol maçı oynanmışken... E, ...ki artık yani federasyon kurulmuş 1863'ten itibaren... E, ...Liverpool'da kayda geçmiş maç sayısı 2... Yani futbol yok gibi bir şey. Yani bunun nedenlerini bence e... onlar organize olamamışlardır. <gülüyor> Maç de. yapmışlardır da kayda geçirememişlerdir. Bir organizasyonsuzluk var çünkü şey o zamana kadar işçi sınıfı çok güçlü değil Liverpool'da. Yani işçi çok fazla ama göç sınıf, almış. Işte. Sınıf, sınıf işte göç almış, göç e, almış ve geçici işlerde çalışan işçiler oldukları için bunlar kendiliğinden e, sınıf diyoruz ona. Yani Kendi için değil. Lancashire yani. prensliği dediğimiz yerde e, işçiler cumartesi öğleden sonra çalışma hakkını 1890'da alıyorlar. Hı hmm. Yani o yüzden yani İngiltere'nin diğer bölgelerinden çok daha geç alıyorlar. O yüzden de bunun evet, e, bu kadar geç, geç oluştuğunu mutlaka söylüyorlar. Mutlaka. Bu arada tabii şunu da hatırlatalım dinleyenler için. İçi sınıfı kültürüyle futbol ilişkisi bizdekinden çok farklı İngiltere'de. O yüzden İngiltere'de futbol konuşurken iççi sınıfı kültürüyle ilgili her zaman bir parantez açmak gerekiyor. Bunun içerisine paf kültürü de dahil ve... ...iyi söyledin. Ee, Hafta... Bahis. Bahisler bile. Bahis. Hafta sonu evet. çalışmama hakkı az buz bir şey değil... ...bu yani, spor kültürünün Yani ne kadar aslında o şey... ...ilişkiyi kurabiliyorsun yani işte, direkt... <gülüyor> ...hani diyorsun ki işte yani çok geç almışlar... ...cumartesi çalışmama hakkını işte öğrenden sonra... ...mutlaka onunla bir alakası vardır. Yani çünkü vakit bulup bu işi... hani ...organize yapma işi bu sonuçta. Hani 11 adamı top, toparlayacaksın... ...hatta işte yedekleriyle birlikte... <gülüyor> ...maça çıkacaksın. Yani bir zaman gerekiyor... ...buna. Bir de bunlar sert... İnsanlığı, Tabii ya. Nam sağlık için rugby daha şey. Ee, Eski mi? Daha rugby daha yaygın. O zamana kadar Liverpool'da. Tabii tabii. Ama şey şöyle bir laf hani rugby gerçekten sert bir spordur. hani Ben de oyna... yani küçük olduğuma bakmayın gerçekten oynamışlığım da vardır. Rugby oynadık. Ama, evet evet o başka bir kez. Ayrıca anlatırım. <gülüyor> yok boş boşver hiç merak hareket etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bazı zamanlara göre Liverpool'dan çok daha ay futboldan çok daha temiz bir oyundur. Onu da söyleyeyim yani. <gülüyor> rugby. <gülüyor> tabii tabii. Bak girmeyelim yani. ya bu <gülüyor> polemiye. <gülüyor> evet e, sen bir giriş babında... ...dediğin futbol yapılı... ...geç girmiş ama sağlam girmiş. Sağlam girmiş. Şu anda galiba evet. sen bir istatistik söylemiştin. Yani şu anda İngiltere'de... ...İngiltere Lig tarihin, bir, yani ...birinci lig diyebileceğimiz artık Premier Lig olan... ...Lig tarihin en başarılı şehri. Toplam 27 şampiyonluğu var... ...Liverpool ile Everton arasında paylaşılan. Ve, ve uzun zamandır da yok. Üstüne evet koymuyor yani ama. aradan 20 küsür sene geçmiş olması. rağmen. 1990 en son Liverpool'un Liverpool şampiyonluğu... Şampiyonlu. ...Everton'da 1987 galiba. <Gülüyor> Öyle olması lazım. Ee, yani... Ben Manchester'ın bile toplam 23 oldu. Bu şey City ve United'ın son şampiyonluklarıyla beraber. Gerçi hani kork bunu çok da korkarak söylüyorum ama 5 sene sonra hani bu istatistikten <gülüyor> hani bu şekilde bahsedemeyebiliriz. Evet. Ee, ama yani Londra'nın bile ha. Koca Londra ki kaç tane takımı var? Tottenham, Arsenal, Chelsea, işte ne bileyim e şey. West Ham, Şöyle ha, yani yok yok. Toplam 19 şampiyonluk. Ki on çoruda Arsenal'dır. İsmi var kendi yok. Tabii ya yani işte Evet ama bir taraftan da bizim bildiğimiz derbilerden de farklı herhalde. Yani atmosferi gereği, taraftarların birbiriyle ilişkisi gereği. Kesinlikle öyle. Yani şey hani Liverpool dışındaki insanlar hani buna çok şaşırdığı için bizim gibi hani <gülüyor> o kültürün içinde olmayan insanlar buna dostane derbi diyorlar. Ya da işte friendly derby diyorlar. İ İngiltere için o kadar normal değil, değil Sadece hiç değil. için değil. Yani, yani. çünkü mesela Londra'da bir Western ha. Millwall dergisinden Aynen. bu şekilde bahsedemezsin. Tabii, o, yani. Sen de tam örneğini <gülüyor> <orayağı gülüyor> verdin. Ben daha böyle Arsenal, Chelsea şeyi diyecektim ama biz direkt, yani, evet, evet. direkt damardan Diki yani İki uçtan yani. hani bahsedebiliriz. Film falan var galiba. Şimdi Londra'da tabii mahalleler ayırıyor bunları. Evet. Everton'da, Liverpool'da evet. böyle bir hikaye olmadığını zaten Yani iki haftayı belki programı Evet hani o çok çok ilginç bir şey. Hatırlatalım. 800 yani... metre galiba iki... Ee... Stadun bir kilometre bile değil. İşte bir kilometre bile olmayabilir. Yani bir tane ortada Stanley Park var. Evet. Gerçekten de bir park bu. Ve parkın iki ucunda... Sen ...iki de. ayrı stad var. Yok ya. Ooo. Lütfen. Üçte sıfırız galiba burada lütfen. değil mi? Evet. Liverpool'u yani. görmeyen. Ama şey... Ee, bu ...görmüş sene... kadar olduk. <gülüyor> yani bu sene inşallah oğlumla şey siftaha edeceğim. Böyle bir hayalim var. Baba, ama bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Daha şeyli. Ee, ama evet hikaye o yani aslında gerçekten arada bir kilometre bile olmayan bir parkın iki ucundaki kulüpten bahsediyorsun. Ve hani bunları ayıran ne bir mezhep var... ...ne bir hani sınıf var... ...lokasyon zaten yok... Mesela ne bileyim hani Manchester örneğinde şey City gerçekten adı üstünde City'dir. United şehir dışıdır mesela şey anlamında. Perifer. Perifer anlamında. Hmm. Ee, Ama yani bu Blues ve Reds hikayesi aslında Everton Liverpool'da da gözüküyor. <gülüyor> bu formalar. Evet. üzerinden. Ama bu sınıf yani hani İngiltere'nin genelinde bir sınıfsal göndermeye neden olan işte maviler daha çok bourgeois'in desteklediği, kırmızılar daha çok iççi sınıfın desteklediği şey Liverpool'da çok, çok tutmuyor. Çok geçerli değil o. Çok geçerli değil. Hatta Liverpool'un asıl rengi hani kırmızı beyazdır. Shankly'den sonra full kırmızıya dönüyor. Falan. Ve Everton'un içinden çıktığını tekrar ha, evet yani tabii ki onu kesinlikle söylemek lazım. Everton'dan doğma bir kulüp. Güneş Spor Galatasaray gibi aslında. Evet yani şey Everton'lar da her zaman en büyük argümanları odur. Hani bütün o tartışmalarda. Hani biz olmasaydık siz olmazdınız kardeşim diye. <gülüyor> Boy der. Boynuz kulağa geçti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunları Everton'ların önünde çok fazla şey dillendirmemekte de fayda var. Everton'lu <gülüyor> mu? <mı? gülüyor> Kim Everton'da? Yok, inarımızda yok da yani belki vardır. Şimdi Allah yok. Allah. Varsa çıksın. Şimdi söylesin. Yok Veya yok ha, haşa haşa. Belki dinleyiciler arasında vardır. E olsun katılsın yanım yani hiç Everton'da dinlemedik. Hep Liverpool'u dinledik evet. bu saate kadar. Türkiye'de Everton'lu yok. Kayıtlı benim yok. Evet, Organize değil. Yani. Organize değil. Çok geç girmiş Everton'da. Kayıtlı. <gülüyor> ben ben hiç bir Everton'la tanışmadım Türkiye'de. Aslında bir toplamına girecek. Tottenham, Tottenham var Onu ha, yayına da girecek. De. Aslında bir Tottenham'lı ama Ever evet yani. Everton'lıya rastlamadık. United'lı var o sonradan olmuş bir şey. Aslında eskilerden evet. Nottingham Forest'lı var. Tabii. Yani Onlar bizden vardır. bir iki Tabii. kuşak öncesinden Nottingham Forest'lı var. Forest vardır. Arsenal'li çok az. O enteresan. Bir Arsenal'de vardı Çok ya. değil ama neyse ee, Türkiye'deki neyse. tekrar <gülüyor> on, tekrar Mercy Nehri'nin şeyine yani, yanına oturup ağlayalım. Hani bu friendly derbi'nin şeylerinden biri de yani gerçekten hani bu tür hiçbir şey olmadığı için yani ailelerin bizzat içerisinde işler karışıyor işte. Ne bileyim baba Liverpool'lu, oğlu Everton'lu işte ya da tam tersi işte anne... Everton'la işte oğlu Liverpool'lu falan vesaire şey. Peki şeklinde. babanın Veya amca kuzen vesaire. hep bunlar farklı takımları tutabiliyorlar. Türkiye'de bir önemli bir şeydi ya babanın bir takım tutması ...oğlun da genelde %90 aynı takımı tutmasına yol <gülüyor> açar. Ee, peki İngiltere'de babanın Everton'la oğlunun Liverpool'lu olması yani herhalde, arkadaş çevresi kendi şimdi, Yani mutlaka öyledir. Yani bir de herhalde şimdi Ailesel bir istatistiklerden şey yaparsak... ...herhalde baba oğulun aynı takımı tutuyor olması... ...herhalde çok hala şey çıkar... ...onlarda da %80'lerde falan çıkar en azından. Çocukken maça götürüyor evet, adam sonuçta. Evet, muhtemelen. Ama hani ne bileyim anne... Oğlan olan işte veya anne kız vesaire o biraz daha karışıyor olabilir ya da işte amca kuz şey yeng falan onlar e kadınlar da tabii benim bedenim benim kararım Aa. benim benim kararım <gülüyor> epeki o zaman tekrar bu friendly e, yani sonuçta bizim çok alışık olduğumuz sadece bizim dinlerinde yani, derbi hallerinden bir değil ve bunun birçok örneği var birçok bir de şöyle bir şey var mesela e, hala e, şey olarak ...Liverpool-Everton maçlarında seyirciler ayrı ayrı oturmaz. Bu önemli. Birlikte otururlar. Tamam şimdi artık kaç senedir hani bunu çok az görüyoruz. Çünkü hani kombine kart düzeni olduğu için Hı -hı. bunu artık o kadar sıklıkla görmüyoruz. Veya çok tek tük görüyoruz şeylerde, maçlarda. Ama teoride ve hala yani baya bir pratikte bunlar karışık otururlar. Ve hiç de sorun olmaz. Hiçbir tribün kavgası yok kayıtlarda değil mi... Doğru. Yok yani e, bir iki Sağ defa... içinde var ama. Galiba e, onu not almayı unutmuşum ama... E, 1922'de ve 1929'da galiba iki defa bir şehir karışıyor bir dinsel sebeplerden dolayı ama... Dinsel. E, evet ama ikisinde de şey yok. Ona futbolun takıma, futbolun evet. bir etkisi yok. Yani. Ben isterseniz gene böyle tarihten e, bunların kardeşliği yani belli bir döneme kadar nasıl gelmişler... ona dair birkaç rakam ve olay verebilirim. Mesela yani araların ne kadar farklı olduğuna dair e, onu gösterecek hikayeler... Ee, ...mesela 1904-1935 arasında... ...ortak maç programı yayınlıyorlarmış... Evet. Yıllarca, yıllarca, e, ...yıllarca... ...Liverpool yıllarca. Official Football Program... ...diye bir e, şeyleri var... ...şimdi ma maç programı Pardon, çok Everton, ciddi yani bir ...yani kültürdür İngiliz futbolunda... ...hala da devam eder... Her maçtan önce şey e, kulüp maç programı yayınlar. Ve orada işte teknik direktörün işte mesajı vardır. İşte bilgiler vardır. Şu vardır, bu vardır. Hani <gülüyor> maç öncesi millet okusun vakit geçirsin diye. Şimdi e, 34-35'e kadar şehir yayınlıyormuş o zaman. Şehir bülteni gibi. Yok hayır bir e, şirket bunu yayınlama izni almış. İki kulüpte ses etmemiş. Ve Everton and Liverpool Official Maç Programı diye bir e, futbol programı diye bir şeyi yayınlamışlar yani. Ama yani sene de enteresan yani. Ve Official e, Maç Bülteni'ni... 34'lerde yayınlamak da... 1904'te başlıyor. 1904. Tabii. 35'e kadar yayınlanıyor. Ondan sonra mesela 1906'ya dair bir kayıt var. Everton'ın şampiyon olduğu sene ligde tren istasyonunda Liverpool yöneticileri karşılıyor bunları. Ve bunun herhangi bir şekilde Liverpool taraftarları arasında bir arızaya yol açtığına dair bir kayıt yok. Yani herkes okey bu durumda. 1914'te dair şöyle bir kayıt var. Savaş ee, çıktı. <gülüyor> Savaştan önce herhalde. <gülüyor> Önemli bir kayıt. Evet. <gülüyor> Değil mi yani? Atla, Savaştan önce yok. herhalde e, skor tabelasında Liverpool'un Aston Villa'yı ye yendiği e, haberi gelince, şampiyon oldu haberi gelince Goodison Park'ta büyük bir e, çılık kopuyor yani çok seviniyorlar. Evertonlar. Evertonlar. <gülüyor> Onlar da abartmışlar i̇şte, be abi. <gülüyor> Liverpool şampiyon olunca biz de şampiyon olmuş sayılır. O kadar bilmiyorum. <gülüyor> Tam da Birinci Dünya Savaşı zamanı. Ama İngilizler ee, o savaşta çok... O zaman evet. Yani Lancashire şey, e, Tugayları falan çok şeydir. Ha. Yani hazin hikayeler vardır orada. Ama bir de savaşlar zamanı. Hani bir şehrin zaman. birleştirici... Aynen. Evet. Neyse bir neden bulduk. Bir de... Rahatladık <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> bir de bu şarkıyı e, bulamadım. Epey aradım. Ve buna dair bir internette kayıt da yok. Sadece bu kitaptan bulabildiğin için. Bu e, Türkiye'den e, Tanıl Bora'nın katkılarını yaptı. Derlediği... Derlediği... Yani ha, beraber, beraber. Beraber. Tamam, evet. tamam. Roman Harak aslında Wolfgang Reiter e, kitabın yazarları... ...ve e, orijinal ismi Yuvarlak'ın Köşeleri. Türkçe'de de e, futbol ve kültürü... ...Tanıl Boran'ın derlediği başka makalelerle beraber... ...daha genişletilmiş halinde. Memleket futbol Burada bir e, elde iyi kitaplarında. Mercy Side, e, derbisine dair bir makalede sadece bunu gördüm. Yani internette falan bulamadığım, şarkıyı bulamadığım gibi... ...buna dair bir kayıt da bulamadım. E, 1929 yılında e, iki takım sahaya çıkarken... ...beraber çıkarken... Uh, the More We Are Together, The Happier We Will Be isimli bir şarkı çaldığını, bir orkestranın sahada. Yani biz ne kadar beraber olursak o kadar mutlu oluruz şarkısı çalmış. Biraz Erovision havası sezdim yani. Artistik okun hareketler ama ne bak o yüzden kaydı da yokmuş. Bir, bir nedeni vardır bir ama nedeni. mutlaka yani. Şimdi 29 deyince böyle ekonomik kriz falan vesaire hani. <gülüyor> Hiç fena gitmiyoruz. Neden değil değil mi ya? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir o zaman e, şarkı arası verelim. Ondan sonra yine Doruk'la önündeki tarihi kayıtlardan devam ederiz. Eee beat'ten e, ben Sergeant diyorum. Eee Doruk Sergeant diyor. <gülüyor> De, o, Sergeant. Sc Scout aksanıyla. evet e, getting better. It's getting better all the time. Since you Evet, Libero'dayız. Açık Radyo'da e, Mert ve Doğuk'la beraber Merseyside Derbisi'ni konuşuyoruz. Sgt. Peppers albümünden Beatles'tan dinledik. Getting Better. E, Liverpool ile da fena olmadığı zamanlara uydu herhalde. Evet. Niye Beatles? Çok evet. belli herhalde. Tabii yani, e, e, e, e, hatırlatalım ama e, yani. Everton ve Liverpool olduğu kadar Beatles'la demek. Liverpool şehri zaten. E, bir de niye bu e, Sgt. Peppers albümünden seçtik bunu? E, şimdi şöyle bir hikaye var. Yani Ben de bugün de baktım biraz. Evet. Yani Beatles'ın elemanlarının futbolla alakası üzerine herhangi bir kayıt tutulamamış. <gülüyor> yok, değil mi? yok. Yani bunu başta şey diye Organize söylüyorlar. Organize olamamışlar diyelim. Başta yani. başta şey diye düşünüyorlar. Hani, Bençi e... Paul McCartney'nin ölümünden önce en son bir bombası bu olacak. Biz aslında şu takım <gülüyor> diye Son <gülüyor> bir son, şey kalmadı çünkü. <gülüyor> son kalan diyorsun. Ve ondan sonra yıllarca o konuşulacak. <gülüyor> ee, şey yok. Ee, hani ha, başta baş başta, başta başta şey diye düşünüyorlar. Hani eğer birini tuttuklarını açıklarlarsa ...diğer hayranlarını e, uzaklaştıracaklar diye böyle bir... Hmm. ...ama adamların herhangi bir şekilde bir futbol maçına gitmişliği de yok. Yani hiçbir ilgileri yok. Ee, Sajin Peppers'dan bir şarkı çalmamızın tek sebebi de... E, ...Sajin Peppers'ın o meşhur e, kalabalık bütün ünlülerin toplandığı... Aile ...kapağında, resmi. aile resminde... E, ...Albert Stubbins isimli... E, 1940'larda 1950'ler arasında Liverpool'da da oynamış. Önce Newcastle'da sonra savaştan sonra Everton'da <gülüyor> oynamış mı? Hayır. Benim için mesajı oynamış. bence. Ee, hayır. E, Albert Stubbins'i koymalarının sebebi John'ların ismini seviyormuş adamın. <gülüyor> yani muhtemelen e, nasıl başka onun, türlü onun <gülüyor> toptan çıkacak. O, onun mizah anlayışına uydu e, bir şey olarak söyleyebiliriz. E, yani Paul McCartney'in mesela hayatında bir e, spor müsabakasını tek görülmüştü. Bir kere hayatında işte Yankees maçına gitmiş Bayez New York'ta yani. baseball maçına gitmiş. O kadar bir de bir galiba 90'ların sonunda Everton'a para yardımı yapacağına dair bir e, söylenti çıkmış e, benim, benim okuduğum makale 2003 yılına aitti Everton hala parayı bekliyor <gülüyor> <gülüyor> e, bir de e, George Harrison'ın e, bir açıklaması var bu konuda şöyle demiş yani Liverpool'da 3 kulüp vardır ben diğerini tutardım. Hangisi yani? Hangisi yani <gülüyor> <ne olur? gülüyor> bu da <gülüyor> yani, <gülüyor> e, bizi başladığımız noktaya geri götürüyor. Evet. Yani e, şimdi şey de çıkmadığına göre bu, e, Liverpool'da demografik olarak hani e, protestan ve katolik e, çok ağır bir katolik nüfusu var aslında Liverpool'un. Yani O da e, bir şeyden kaynaklanıyor İrlanda ve İskoç. Eskoçya, evet. oradan çok fazla göç almasından da kaynaklanıyor bu patates e, kuransız, hastalığı. hastalığı zamanında. E, Britanya'nın katolik nüfusunun beşte biri Liverpool'daymış 1890'da. Ve şehrinde e, dörtte biri İrlanda kökenli. Dörtte bir İrlanda evet. kökenli. Yani zaten... o yüzden zaten derler ya şey biz İngiliz değiliz, skalsız diye. Tabi. Yani e... o yüzden Avrupalıları Plastic skalsız diyorlar ya. Yani madem hani Beatles'tan bahis açtık, ya yani hani zaten karşında şey aynı, şeyi diyorlar canım, ee, aynı şeyi şey diyorlar. Şey diyor zaten işte Amerika'ya ilk gittiklerinde hani gazeteciler bunları parçalamak üzere sorular sorarlarken e, bunlar da zibirler 20 yaşlarının başında ve çok rahat cevaplar veriyorlar. Adam alay alay yolu şey söylüyor. Yani İngiliz aksaneliyle Amerikan şarkıları söylemek nasıl bir his diyor. John cevabı şey bu İngilizce değil Liverpool'un. <gülüyor> yani ama, böyle bir şeyleri var tabii. Ama ben, şey lütfen. yani o plastik tabii ki bir şaka hikaye. Yani. yani Everton şeyleri de maçlarda şey tezartını bulur. Özellikle derbi maçlarında. Cop'ta Scouts görüneniz varsa haber verin diye. Kop <gülüyor> <gülüyor> dediğimiz de Turbin. Evet, Liverpool'un hani şeyi. Ya şu Turbin'e. Artık neden canı ciğeri. <gülüyor> Evet, sonuçta Merseyside'ta 100 yılda geçti 120 yıllık, 130 yıllık evet. belki de. Kayıt altın organize olduklarından hmm, beri ciddi yani bir şey 1. Bir e, Lig'de Friendly de... derbi sürmekte. 1. Lig'de e, hala da şey en uzun süredir yani en fazla maç oynanan derbi aslında. Onun da kay yani 1953'ten beri mi galiba 63'ten beri galiba kesintisiz oynanıyor 1. Evet, Lig'de. İkisinin yani de şöyle bir 63'ten beri. Ki hani City'nin falan düşmüşlüğü var. Guys United, United bile düşmüşlüğü düşmüş. var zaten düşmüşlüğü var. O yüzden de hani o anlamda da önemli bir e, hadisesi. Son <Gülüyor> zamanlarda yani şey e, Şimdi mesela bu sezon acayip hararetli durum. Evet. Geleceğiz e, dur bu sezona gelme. Tamam daha <gülüyor> gelmeyeyim mi? Çünkü 2000'lerde tamam. Liverpool'un bariz Everton'a üstünlüğünü de görüyorum evimdeki evet, istatistiklerde. Evet. Evet. Ama biz yine bu, bu dostluğun, dostluğun ne, pekiştiği dönemle yani Şimdi şey var tabii ki yani orada yani her zaman zaten bu ortam az çok vardı ama esas hani söyleyebileceğimiz şey yani etkileyen hikaye Hillsborough tabii ki. Faciası. Evet, Hillsborough faciası. Yani özellikle 80, yani 85'teki Hazel'den sonra acayip bir aslında gerilim oluşmuşken... ...çünkü Everton'da en iyi zamanları... Ki işte o zaman da şampiyonlukları falan var Everton'un. Hani Liverpool sizin yüzünüzden Avrupa'da oynayamıyoruz. Kızgınlığı had safhadayken. 89'daki Hillsborough faciası. Sheffield'da. 90, Sheffield'da Hillsborough stadyumunda ee, 96 Liverpool taraftarının ölümü sonucunda. 94'ü orada ölmüş. Dok, bir tanesi iki, bir son, 94. Bir, bir, evet. bir, bir kişi de 4 sene sonra. Evet. kaç geçiriyor 4 sene sonra. Sene evet, bir, evet, 4 sene sene sonra. Ee, sonrasında tekrar yani... ...şehir birleşiyor. Yani Hillsborough... ...demek aslında Merseyside United demek... ...bir anlamda. Hatta da. galiba... E, ...yanlışsam düzeltin. En genç... E, ...ölenlerden en genç olan da... ...Steven Gerrard'ın kuzeni güveni, galiba. Evet, galiba, evet. galiba. Evet. Ama az önce bir fotoğraflar gösterdi Mert. Aralarında 14 yaşında... Tabii ...15 yaşında. Işte, 11-12 yaşında. 11 yaşında, 12 yaşında, 11 yaşında, yaşında işte. O Steven Gerrard'ın kuzeni. Evet. Ki Steven Gerrard maça gidecekmiş... ...aslında ama... E, ...sınavı varmış neymiş falan o yüzden... bileti onamı vermiyor. Yani öyle bir aile... Tra Acayip travmatik bir hikaye A var yani. Ee, gibi gibi. Yani gerçekten çok şey. şimdi Peki bu hani, Hizborough faciası Liverpool ıı, takımının ıı, yaşadığı bir şey. Ama, ama niye şehrin Ama niye? Çünkü hani başta da söylediğimiz gibi yani her ailede veya büyük aile parçalarında ıı, iki takım tutan insanlar da var. Ve bunlar yani sonuçta ıı, o ölenlerin ıı, kimisinin annesi, amcası, kuzeni, yeğeni vesairesi Everton'dı ve o şehrin başına gelen bir şey. Zaten küçük bir şehir. Zaten hani e, özellikle taşır döneminde beli kırılan bir evet, şehir evet. E, vesaire. O yüzden de böyle bir birleşme oldu açıkçası. Ki The Sun protesto ediyor. Mesela ed işte The Sun hani doğrudan işte şey Liverpool'u acayip böyle bir propaganda ve yalanlarla dolanlarla suçlarken aslında e Taylor Report denen o rapor öyle bir şey demiyordu. polis suçluyordu. Öyle, aynen öyle. Ama şey yani ne rezillikler. göya işte Liverpool'lu taraftarlar ölenlerin cüzdanlarını çalmıştı bilmem ne yapmıştı. Yani o rez rezillik diz boyu. Yani tabloid gazeteciliğinin hani en rezil halleri. Ee, ve o dönemde Liverpool şehir olarak bir nevi sana... akit görevi görmüş. Yani. Ee, şehir, olarak yani da dahil, e, şehir olarak boykot etti. Yani Evertonlar da dahil şehir olarak boykot etti. Onun dışında tabii ki mesela çok e, hani e, iç parçalayıcı fotoğraflar vardır o dönemden. İşte e, Shankly Gates'in önünde işte herkes atkılarını falan verir falan bırakıyorlar. İşte çiçekler, mumlar falan. Bir tane Everton'da bir çocuk tırmanır Everton şeyi dolar Shankly'nin boynuna şey ama bir şeenkliyi anan bir an an an an kapı evet, giriş evet, evet. sakında ee, Hani onlar var. yani daha nice hikayeler vardır tabi bu o yüzden de bir şehir biriş şehri birleştiren şeyler etkenlerden biri yani çok büyük olaylardan biri şimdi öyle olunca da Everton Liverpool sadece maçta kalıyor Evet o yüzden maç dışında yani zaten bu adamlar beraber ama aynı zamanda aynı kaderi de yaşayan, onu paylaşan, aynı acıyı da paylaşan bir halk bütünlüğüne dönüyorlar. O yüzden de hani Liverpool Everton gerçekten taraftar olarak şeydir. Yani birbiriyle geçinirler ve çok da iyi geçinirler ve kendi arkalarını kollarlar. Mesela örnek vermek gerekirse yani Everton bir sürü jest yapmıştır bugüne kadar ki onları da geleceğiz. Ama karşı tarafta Liverpool'un yaptığı bir jestten bahsetmek gerekirse 2007 senesinde 11 yaşında Everton taraftarı bir çocukcağız işte şey yaptığı maç sonrasında eve dönerken korkunç bir şekilde öldürülüyor bizi sapıkça bir şey sonrasında ve bundan sonra işte yani cenazesi kaldırılıyor falan vesaire sonra işte Anfield'da yapılan ilk Liverpool maçında Liverpool yönetimi o çocuğun Rhys Jones 11 yaşında bir çocukcağız yani o çocuğun ailesine davet ediyor ve maça, maça davet ediyor. Ee, ve maçta sahaya çıkarıyorlar. Ve işte hani, aileyi aileyi maça şey çıkıyorlar. Sahaya çıkarıyorlar. Ee, işte anne baba bir de büyük bir abisi var yanlış hatırlıyorum görüntüde görüntü öyle anlaşılıyor ee, ve şey işte anıyorlar herkes alkışlıyor falan ve sonra tarihte ilk ve muhtemelen de tek olabilecek bir hikaye oluyor. Ee, normalde hepimizin malumu Liverpool sahaya You'll Never Walk Alone'la çıkar ee, gerçi onu da arkasından şey yapıyor, çalıyorlar ama e, ilk çıkışı Everton'ın sahaya çıkış müziği olan Z Cars'la yapıyorlar ee, ve Hiçbir Liverpool'da da buna bir şey demiyor yani ne olacak? E, o zaman e, hatırlayalım. Ee, evet, Z, Z Karz'ı o zaman şöyle bir evet. hatırlayalım nasıl bir şeymiş... Yani, Enfield'da çalan Zed Cars tabi evet, Everton'un Normalde aslında her Goodison Park'ta oynanan Everton'ın e, çıkış müziğidir. sahaya çıkış müziğidir. Kuvayi Köprü. Ben ilk evet. defa dinledim ve niye Liverpool'lu oldum bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> ya. Ama ya You'll never walk alone'un yanında yani. <gülüyor> tabii yani hiçbir şey değil de. Ama da hikayesi var. Ee, bu zamanında... <gülüyor> Mutlaka e, vardı. <gülüyor> zamanında İngiltere'de çok popüler olan Zed Cards diye bir e, dizinin şeyi, jenerik müziği. E, ama e, hikayede şeyde geçiyor. Lancashire'de geçiyor. Yani o bölgede Hı -hı. geçiyor. Hatta bir taraflarında geçiyor. Ve e, bu şarkı da aslında eski bir Liverpool halk türküsü. Johnny mı öyle bir şey. Onun uyarlaması. O yüzden yani bir şey köken şeyi de var. <gülüyor> evet kötü bir giriş. Ben de kabul ediyorum. Yani Hayır yani... E, rakibi you'll never walk alone olmasa yani Birazcık konuşalım da. Yani e, değil mi? Ama sonuçta. E, bir de bu. E, ama bir... saygı duyuyoruz aynı. De... Yok bunlardan bir cacık olmaz. <gülüyor> Abi öyle deme. Bir de bir video göstermiştin. İki tane çocuk yine Goodison Park'ta çıkmışlardı galiba. O Hillsborough ile ilgili. Hillsborough ile ilgili. Onu da geçelim mi? Kısa bir ondahtada on tıksan. Yani şimdi şey, e, tabii senin de çok iyi bildiğin Taylor raporu 90'da yayınlandı. Şey Hillsborough faciasının üzerinden ve o rapor tümüyle e, polisi suçlu buluyordu. Ama bununla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Yani hiçbir dava açılmadı, hiçbir e, ceza işlem yapılmadı ve hısır altı edildi. Bir tek bazı e, önlemlerini alıp kullanmışlar. ...hani bu tellerin kaldırılması ha, Evet gibi. tellerin kaldırılması, işte... Otur şey, ayakta maç izlemenin ortadan kaldırılması... ...ki bu COP kültürünü zaten... ...şey hani bitirmeye de yönelik bir şeydi bu. Bir taşla iki kuş. Evet aynen öyle. İlk raporda da suçlanıyor mu polis yani? Evet, evet. evet. evet. Suçlanıyor. Ama evet. zaten şey onu hasıraltı etmişler o kısımlarını. O Ve, kısımlarını, polis, ve polis asla bir şey kabul hiç, etmemiş. Yani, aynen öyle. Ta ki 20 sene sonra e, o zamanın hükümetindeki bakanlardan biri şey talebinde bulunuyor. Çünkü bir sürü evrak, bilgi vesaire falan da paylaşılmamış Lord Taylor'la. Lord Taylor da tekrar hani polisin, ambulans, sağlık ve diğer bütün kamu kuruluşlarının ilgili evraklarını teslim etmesini talep ediyor. Ve bunun üzerine Hillsborough Independent Panel diye bağımsız bir panel kuruluyor tekrar. Ve işte 2009'da yapılıyor bu. Yaklaşık 3 sene sürüyor çalışmaları ve en son 2012 sonbaharında diye hatırlıyorum yani Ekim ya yani Kasım Resmi olarak özür e, Resmi olarak açıklandı. Çok uzun bir rapordu ve bunun için Hillsboro e, aileleri çok ama çok çalıştı. Hatta bir tane bir Anne Williams diye bir kadıncağız vardır. Hayatını bunu adadı. Çünkü kendi oğlu orada ölmüştü. Ölenlerden biriydi. O da galiba o da geçenler... raporun sonunu gördükten sonra mı öldü? Görev evet Gör, görür görmez <gülüyor> öyle bir şeydi. Hatta yani böyle gerçekten e, simge, isim, simge isimlerinden biridir hani o direni şeyin. E, en son işte evet 2012'de yayınlandı ve de orada da ortaya çıktı ki yani bütün suçlu tamamen polis ve kimler neler nasıl oldukları belirlendi ve isteyen hani şu anda dava açabilecek durumda ve galiba şu anda da hani bir takım şeyler yapılıyor. Ben resmi bile. olarak öz, Resmi öz, olarak öz, hükümet ve hatta e, muhalefet, muhalefet partisi de özür Muhalefet partisi bile. Evet, o zaman da muharifet dedik, e, gereğini yapamadık şeklinde bir özür dili oldu. Ee, ve evet Olası. David Cameron'ın konuşması gerçekten de güzel bir konuşmadır o anlamda. E, ve o rapor açıklanır açıklanmaz e, bir sonraki Everton maçı kendi evinde Newcastle'naydı. Ee, ve gerçekten yani ben canlı seyretmiştim onu ve yani gözyaşlarımı tutamamıştım. Çok çok etkileyici bir cesdi. Ee, bütün tabii o 96'yı teker teker ekranda gösterdiler ve arka planda ...Holies'in 60'ların efsane... işte ...İngiliz gruplarından... ...en büyük hitlerinden biri... ...He Ain't Heavy, He's My Brother'ı çalmışlar. Bu Goodison Park'ta gibi. oluyor. Bu. Evet, Goodison Park'ta Everything oluyor. Started yani started. Old kardeşim, old birader o benim kardeşimdir... ...şeklinde. Tüyler diken ee, diken. Evet, kesinlikle öyle. Ve sahaya iki tane çocuk çıktı... Biri biri bir, bir kız ve yanında küçük bir Liverpool'lu çocuk birinin arkasında dokuz yazıyor öbürünün arkasında altı yazıyor beraber el ele çıktılar. Ve bütün futbolcu yani Everton ve Newcastle'lı futbolcular daire oluşturup hani onları arkadaşlar ve tabii ki bütün stat hani ayaktaydı ve hani tek bir kişi bile yoktu muhtemelen orada. As aslında şeye, biraz sonra biraz sonra çalmayı düşünüyordum ama bu kontekste bence e, şarkı şarkıyı çalalım. Ondan sonra zaten sonuna kadar şarkı çalmayacağız tamam. artık. E, sen anons et tekrar. The, The whole is. he ain't heavy brother. The Everton'ların kardeşlik için yaptıkları jesti müziğini dinledik. Ya evet ee, yani gerçekten. Go Park'ta eee Mac beraber eee gerçekten... derbisini konuşuyoruz Libero'da, Volkan'da. Volkan bir grup değil ama. Bil, evet, evet, Birmingham iyi. olması lazım yorum. Volkan şey. içeri girdi. Evet. Düğün evet. ağınızda konuşmayın gençler. Olkan <gülüyor> hoş geldin. toplumlu içeri girdi. Evet. Oyuna Neyse. sonradan giren oyuncu. E, Hillsborough'la ilgili hani Everton'ın jestleriyle hani son bir şey daha söyleyeyim ve konuyu kapayım. E, tabii ki bu panelin açıklamasından sonra Hillsborough'da bir şey yapıldı. Amatörünü yapıldı. A, Anfield'da pardon. Ve tıklım tıklım bir Anfield'da. E, maç olmamasına rağmen. Ve oradaki konuşmacılardan biri de... E, Anfield'in izniyle, Liverpool'ların izniyle Bill Kinsworth oldu. Kinswright oldu. Şey Everton kulübünün sahibi. Ee, ve şey gerçekten yani ki doğma büyüme Everton'lı ve fanatik Everton'lı aslında. Ee, ve çok çok güzel bir konuşma yapmıştı gerçekten de. Ve yani bütün Enfield ayakta alkışlamıştı. Ve o, o mesela alma töreninde de yani Liverpool'un e, menajeri Brendan Rodgers'ın yanında... ...o zaman e, Everton'un menajeri olan şu anki men United'un menajeri David Moyes oturuyordu. Evet yani insanların bunun niye burada yapamıyor ya? Yok, onu e, istersiniz e, Alman, Almanya programını yaparken Dortmund programı yaparken de niye bunlar Türkiye'de olmuyor? E, i̇şin bir de e, Almanya tarafından, Ruhr Havzası tarafından da konuşmuştuk. E, geçen sefer şeyi konuşmadık değil mi? E, Jamie Carragher'ın e, onurlandırılma maçında Hati yaptığı şeyi hareketi... sonra şimdi, mı geleceğiz? Şimdi, şimdi e, sahaya, artık, sahaya iniyoruz. Mi? Artık Liverpool Everton arasındaki derbinin e, asla sadece bir derbi olmadığını ve daha çok özellikle taraftarlar arasında ve kentte muhabbetle, e, kardeşçe karşılanan bir derbi olduğunu e, herhalde ikna olduk. Artık sahi ince, sahaya önce bir e, Volkan'ın araştırması üzerinden e, bulduğu bir web sitesini vereyim ki e, meraklıları e, oradan e, işin A'dan Z'ye e, evet. e, şeyini e, Merseyside derbisinin bilgilerini okuyabilir. E, liverpooleco.co UK sitesinde Merseyside Derby A'dan Z'ye diye e, çok hoş bilgilerin yer aldığı bir e, link e, var. Zaten... Özellikle Derby Belly, B maddesi. <gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> e, derbinin göbeği. E, bize herhalde yan anlam olarak da bir şeyler anlatıyor. Neyse, e, ben şimdi size top atacağım. Atmadan önce sağa indik. Sağ her zaman o kadar tabii, e, şık olmadı. Yok. Ama e, böyle bir Büyük e, futbol kültürünün olduğu derbe olunca tabii bir de iki takımda da e, oynamış adamlar. Hatta ne bileyim Everton'da olup Liverpool'da oynamış ve aslında muhtemelen bir sürü dinleyicide şaşırtacak bir sürü isimler de var O herhalde. daha çok galiba. Şimdi, o da, o, evet, yani, elindeki liste onu öyle gösteriyor. Ter, tersi ben çok bilmiyorum açıkçası. Evet cese. o futbolcuları çok tanımıyoruz ee, ama Liverpool'ları tanıyoruz yani Everton'la evet, yani, olan. Ev, i̇çimizdeki Everton'ları gayet iyi biliyoruz. Hatta sayalım. Ki, yani ki yani bu. Son ismi anarken size orada pas açacağım ama e, mesela Robbie Fowler bak Yani bu birçok herhalde bilmeyenler için acayip büyük şoklardan yani biri. Robbie Fowler hani Liverpool için ger gerçekten... E, tanrı. Işte, tanrı. Ama <gülüyor> daha büyük evet, tanrılardan biri daha söylüyor. O Ian Rush var. Ian Rush var. Sonra McManamon. Liverpool tarihinin en fazla gol atan ikinci ikinci. Derbi, derbilerin en evet. çok gol atan evet. ismi evet. bu arada. Derbilerin, derbilerin en de. çok gol atan ismi. Dixie Dean Everton'da, Inrush Liverpool'da. Ama toplamda Inrush 25 golle hani Merseyside dermisin en fazla gol atan. Gol Ve adam Everton'daymış. Aslında Everton'daymış. Sonra Gal'e gerçi ama. Ha, galle, evet. Sonra Steve McManamon bak. Michael Owen var. Michael Michael Owen var. Ee, evet. Başka. Jamie Carragher tabii, tabii ki, ha, tabii ki Jamie o, Carragher var. Şimdi. Yani. Ondan önce mesela Stephen Wright varmış. Stephen Wright David Thompson öyle. varmış. Tony Warner varmış. Ee, ama Carragher önemli çünkü onunla ilgili hoş bir e, hikaye anlatmışız. Evet, Dur, sen anlatın. Ben mi anlatayım bu e, onurlandırma <gülüyor> maçı mı deniyor evet, yani, e, yani 20. senesinde mi oynanıyor takımdaki öyle bir şey galiba tam şeyini e, Everton'la bir dostluk maçı yapıyorlar. ...Liverpool'la ve e, Anfield Road'da. Maç o sırada sanırım 90. dakika falan e, e, ve 3-0 Liverpool önde. Ama zaten hani gerçekten en, gayri ciddi bir en maç yani. En basit tabirle çok kıytırık bir penaltı veriyor hakem Everton için. Hani her futbolcular da çok gülüyorlar falan ve Everton'un futbolcu gerilip... Hayır maksat da zaten Carragher'ı penaltı alsın diye... Ama o, o zamana kadar sanki farkında ya da sürpriz yapmak için galiba şey Everton'ın futbolcu geriliyor arkadan Carragher'ı koşup e, Liverpool'a <gülüyor> golü atıyor. <gülüyor> Liverpool <'a> golü atıyor. <gülüyor> Spiker de şöyle diyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Liverpool'a gol attı. <gülüyor> Adam... <Kager hayatı gülüyor> en küçük birinden beri Liverpool'da oynamış bir evet, adamı. Evet, Everton'da. Bu arada bu Testimonials maçı, e, yani bu buradaki listede beş taneymiş. E, sadece bir tanesi Goodison Park'ta oynanmış. E, evet, Brian evet. Levin'in e, 1973'te. Onun dışında dördü Enfield'da Steve Highway 81'de, 85'te Phil Neal hmm. 92'de e, Bruce Grobeler. Grobeler'da mı Everton'da Evet yapmış? Ve en son e, Kerger'ın 2010'da. Evet. Herhalde şimdi Gerard'ın olması lazım değil Gerard mi? Gerard de yaptı. Ha, Everton'a yapmadı. Yok, Olympiacos'la ee, yaptı. Galiba hayatında attığı en özel, e, gol, en özel gol olduğu, olduğu için. Olduğu için. Evet, <gülüyor> Bu arada evet. beş maç e, teslimi. Sadece Carriger'ın maçı dört bir Liverpool almış. Diğerlerinin tens beraberlik diye ikisi de fıtın almış. Öyle mi? Kesimi <gülüyor> yaramıyor oluyor şey. evet, evet. Neyse o çok önemli değil. Canım L şeylerde, kupalarda ve ligde ne ee... yaptığımız önemli. <gülüyor> yaptığımız o şimdi iş <gülüyor> sayesinde eee formalar çıktı. Yok, yok. Şey değil. Yani e... yok bu Zeykarz beni bitirdi ya. He? <gülüyor> <Zay Zay> beni <Karsberi gülüyor> bitirdi. <Yani> formalar <gülüyor> or orada çıktı benim forma tamam yani. <gülüyor> Evet e, şimdi e, salı günü değil mi maç? Salı günü maç. E, maça gelmeden önce e, Everton Liverpool'un e, son dönemki e, iyi performanslarına e, birazcık değineyim. Çünkü evet. Uzun zamanda tekrar böyle 80lerde herhalde değil mi? İkisinin birden böyle iyi olduğu zamanlar. Ya şimdi iyiden neyi kastediyorsun? Ya iyi yani yani, ilk, yani ilk 10. Yani dördüncülüğü şu anda kapışıyoruz. Yani bu mu iyi yani? <gülüyor> i̇lk 10 diyeyim. <gülüyor> Yok artık. <sen gülüyor> artık daha daha, daha sen ne, günler, ne zamanlar gördü bu gözler? <gülüyor> ...ya tamam hani Liverpool'un on dokuzunculuğunu da gördük... ...Roy Hodgson döneminde ya... Ee, ...orada da şeyi söylemek isterim... Ee, ...Liverpool havaalanını... John, ...John F... Le ...John Lennon havaalanının altında işte John şey, Lennon... John, John Kennedy'yle kaydı şey oldu... <gülüyor> ...Lennon havaalanında şey yazar işte... baba son Only Sky... ...işte Imagine şarkısının bir şeyinde... Şey, ...Roy Hodgson döneminde birileri şey yazmış... ...And below us only... ...QPR and Reading... <gülüyor> <gülüyor> hani <kime> oraya... <gülüyor> Dibe şey yapmıştı ya ama tekrar evet bir çıkış var özellikle de şey e, Liverpool'da e, Fenway Sports Group satın aldıktan sonra takımı Ulcili Hicks kabusundan kurtardıktan sonra. Everton'da da Roberto Martinez böyle çok iyi bir başlangıç yaptı. Ama zaten yani ligin önemli isimlerinden bir tanesi. Yani isimleri... Wigan'a geçen sene FA kupasını kaldırmıştı. Ama şöyle ironik bir durum var. Brandon Rogers'dan önce Roberto Martinez'le John Henry'nin Miami'de yani şey Liverpool kulübünün sahibinin Miami'de birlikteyken görmüşler. Ee, şey High Starbucks'tan şey kahve, <gülüyor> kahve alıp evet. yolda yürürken resimleri çekilmişti. Hani herkes Martinez Liverpool'a geliyor demişti. Martinez kabul etmedi teklifi şartları kabul etmedi. Herhalde Kahveyi beğenmemiş. Muhtemelen <gülüyor> o şartlar da herhalde şeyden tahmin ediyorum yani Maddi anlamda mi? değil de kulübün yönetilmesi veya hani güçler dengesiyle alakalı bir şey olsaydı. Ee, düşünüyorum. Son 3 maç malumuz beraber. Evet. Bu arada geçen sene geçen pardon Pardon sonra... sen bildiğin için sana soracağım Mert. Yani e, Everton'un sahibi dedin hep evortumlu ve bu İngiltere'de artık çok az, kalan çok az kalan hikayelerden bir tanesi çok aslında o ama hatta ama, saygı duymak ama gerekiyor şey yani o şeyde şöyle yani kendi ama sonradan zorla satın aldı hmm. kulübü. Hatta biraz katıkolide de yapım satın aldı. O da konu. Şey değil. Eski babadan olduğu geçen şeyden değil yani. Ama yani bunun mesela hani, neredeyse hiç kalmadı. Bu kadar böyle hani taraftarın sahip olması bir herhalde bir Swansea'de ...var bu iş. Bir de Everton'da ben başka da... Evet yani o anlardaki... Arsenal olabilir tabii. Arsenal'ın Arsenal sahibi. Yani gerçekten ben de çok saygı duyuyorum o işe. Ee, keşke yani bütün kulüplerin sahipleri... ...hala o eski adamlar da olsa... yani gerçekten doğma büyüme... ...o kulübü tutan... ...o şehrin insanlarından olsa ama... ...yani... ...global futbol endüstrisi artık ona izin verecek durumda değil. Ee, maalesef. Ee, neyse sahadan bahsediyorduk. Nereye geldik? İşte son, son maç 3-3 demiştik Evet 3-3 muhteşem e... bir maçtı. Çok, evet. Pütün yo Suarez, şey... Sturic ve Miralas e, iki tane Lukaku. Şimdi Lukaku. Ben... Ya Lukaku kabusu var ya. Şimdi Suarez-Lukaku düellosuna sahne olacak diye mi? Yani Lu Lu Lukaku sanırım. geçen sezonda West Brom'da kiralıktı. Orada da Liverpool'u baya bir ezde dövdü yani. tek başına. 2-1 öndeyken Joao'nun golü ataydı ben görecektim o maçı. E, tam da ataydı abi yani. Hiç i̇şte, atamadı. Yani. <gülüyor> ama son izlediğimiz maç Stok maçı mıydı stok evet, stok maçı. Tabii, orada evet. da eski Liverpool'a baya bir dövmüştü. Liverpool'u zaten Liverpool'un Charlie <gülüyor> <Evet>. Liverpool <gülüyor> evet, döv Adam Crouch, yani dövmek mi? için zaten böyle o şehire bir kere girip çıkmak yeterli yani, oluyor galiba yani şimdi bir de şey var yani bu sen bu sene dördüncülü çok değerli yani iki takım içerisinde şampiyonlar yani ligi yine şampiyonlar yine ligi bile son bileti için ve iki takımında ilk defa Son birkaç senedir şansı var çünkü Man United bir transformasyon bir geçiş döneminde olduğu için hani şans o, bu ama <gülüyor> şans bu yani ilk dörden otomatik e düşme yani ihtimali bir tek bu var şimdi Arsenal iyi sıkıntılı. Arsenal çok iyi yani aslında Lidlice bence şu anda Chelsea ya. geliyor Chelsea, çok Chelsea geliyor Man City zaten bir dozer yani. Ee, o yüzden de hani Liverpool veya Everton bu sene ya yapacak ya yapacak. Bir de Tottenham var. Ee, Tottenham bir travma. Evet. Bir yandan da lig yani uzun zamandır olmadığı kadar zevk tasınacak. Evet, evet. Yani puan kesinlikle. farkları kesinlikle. çok az. Birinci ile sekizinci arasında yani hani Evet kesinlikle. Ama o yüzden de o yüzden de bu bu seferki Anfield'daki randevu bizim için değil mi <gülüyor> çok çok önemli. Şimdi ee, bir... eğer kaybedersek veya şey olursa bence ilk dördü unutalım derim. Kaybetmeyiz kardeş. Şimdi alacağım. Tamam ee... alacağım ama berabere de kalmayalım Doruk. <gülüyor> hani şey daha, yapma. Daha Tedirgin detaylı, etme ne olur. Detaylı skor tahminleri alacağım ama önce, öncelikle bir <gülüyor> e, Volkan'ın köşesine bir gidelim. Aynen. Yakın markajıya. Evet Volkan. Evet derbi tarihini birazcık araştırdık tabii bu yakın markaj sırasında. Hattrick e, yapanı var. Dört gol birden atanı var. ...kırmızı kart görevi var ama bunların hepsini... E, ...bir kere de <gülüyor> 20 kendi kariyerine... ...yani Premier Lig'in aslında en sert derbisinden var. bahsediyoruz. Onu evet. söylemeye yani unuttum. Yani özellikle 90'lardan sonra... ...Tabii Premier Lig tarihi. Yani 20 deyince, kırmızı kart bir rekor. Sarı kart da rekor, foal rekor. <gülüyor> evet bu rekorların... ...yaşandığı yıllarda da yaşayan bir efsanesi var. Bu derbinin Steven Gerrard. Ona bir kulak vereceğiz. Nasıl efsane haline gelmiş... Yakın markaş. Tatlı karşılaşmaları futbol oyununun en masalsı yanıdır. Bir taraf için kahramanlıklar içeren bu maçlar, diğer taraf içinse hayal kırıklıklarıyla dolu olabilir. Kırmızı kartlar, çizgiden çıkan, direkten dönen toplar, kaçan penaltılar, verilmeyen goller, karşılıklı atılan goller, taraftar baskısı vesaire. Bir futbol maçında yaşanabilecek tüm iniş çıkışların yaşandığı maçlar hikayesi bol olduğu için de derbi gibi derbidir. İki takım arasında ezeli rekabetin zirveye çıktığı bu maçlarda sahaya çıkacak takımda yer almak da bir futbolcu için muazzam bir öneme sahiptir. Bu maçlarda yapacakların kariyerinin gidişatını belirler. Eğer daha ilk derbinde takıma zarar verecek işler yaparsan taraftarlar senin ipini çeker. Fakat tam tersi bir şekilde performans gösterirsen ve takımın galibiyetinde büyük de bir paya sahipsen taraftarın vazgeçilmezlerinden olmak konusunda büyük bir adım atmışsındır. 222. kez oynanacak Merseyside derbisine kolunda pazı bandıyla takımının en önünde sahaya çıkacak olan Steven Gerrard'ın da efsane mertebesine ulaşma yolunda attığı ilk adım bir Merseyside derbisinde gerçekleştirmişti. Kırmızılarda 97'de forma giymeye başlayan Gerrard ilk derbisini 3 Nisan 99'da oynama şansı yakaladı. İyi bir sezon geçirmeyen ve daha sezon bitmeden Roy Evans'ı gönderip Gerard Houllier ile anlaşan Liverpool için sezonun bitimine yaklaşan haftalarda oynanacak Everton mücadelesi büyük önem taşıyordu. Ancak maçın henüz birinci dakikasında Everton öne geçmiştir. Robbie Fowler takımının devreyi önde kapatmasını sağlarken Patrick Berger 82'de skoru 3 1 yaptı. Maç kırmızıların olacak derken de Everton 2 dakika sonra Francis Jeffers'la bir gol daha buldu. Maçın son dakikaları kırmızılar için büyük gerilim içinde geçti. Spice Boy ekibinin ele başlarından David James son dakikada atılan uzun topta boşa çıkınca mücadeleye 71. dakikada sabek olarak girmiş olan Steven Gerrard imdada yetişir. James'in kademesine girip Kevin Campbell'ın topa vurmasına sonra da Danny Kademetri'nin boş kaleye topu göndermesine engel olur ve Gerrard ilk derbisinde 28 sırt numarasıyla hafızalara böyle kazanır. Toplam 30 kez Liverpool-Everton derbisi oynayan kaptan Fantastik, daha ikinci derbisinde takımı 1-0 mağlupken son son dakikada kırmızı kart görüp takımını yalnız bırakır. İlk golünü atması için ise 2001 yılını beklemesi gerekmiştir. Kevin Campbell'ın erken golüyle geri düşen takımına beraberliği getirir, karşılaşmayı da 3-1 kazanırlar. Derbi tarihinde Liverpool efsanesi Ian Rush'ın 1986'daki hat ardından hat-trick yapan ilk Liverpool'lu olma unvanını da 2012'de özgeçmişine yazdıran Gerard, Merseyside derbisinin efsaneleri arasında hem ilk maçında çizgiden top çıkaran, hem kırmızı kart gören, hem de hat-trick yapan tek futbolcu olarak kendisine ayrı bir yer edilmiştir. Evet, Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da yakın markajı Steven Gerard'ı dinledik. Mert ve Doğuk'la beraberdik. Son söz olarak salı günkü derbiye, Merseyside derbisi skor alalım Doğuk. Ben 3-2 diyorum. New olacak diyorum. Mert? Ya ben maalesef 2-2 diyorum ve ilk dördü kaybedecek uzun vadede devril diyor. Stok maşına atılıvert. 5 3 dedim 5 3 bit bak. Ben sana inanmak istiyorum <gülüyor> Doruk. <gülüyor> Evet. Son, son umudum sensin o transfer sezonunda. Güzel futbol olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey Tottenham faydası fayda de değil mi? Valla bir, Senin... bir beraberlik gelecek diyorum bende ama son dakikada Liverpool yiyecek de beraberlik ama yemezse de sanki bir yani farklı ilk alacak. Ilk, 2, 1, maçın, 3, ilk maçın tersi diyorsun. Yani son... ilk ilk maçta son dakikada Sturridge beraberliği aldı. Bu sefer Budiz tersi diyorum evet. Bu sefer tam tersi diyorsun. Ama ala da bilir diyorum, 3-2 o zaman ben hadi doğruya katılayım. E, bu haftalıkta bu kadar. Herkese iyi pazarlar. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz.